her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hayırlı akşamlar kardeşler. Hepiniz hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle evinize bereket versin, ömrünüze hayır versin akıbetinizi İslam olarak noktalasın. Allah Azze ve Celle Müslümanlara birlik beraberlik versin, iman şuuru versin. İslam için bir araya gelip İslam için ayrılan birbirine dua eden samimi kullardan eylesin. Ali Sünneti ve Selamın etrafına toplanıp biz seninle beraberiz deyip Allahü Resulü Ali Sünneti ve Selam Harbe çıkınca işlerinden ayrılıp münafıklık yapanlar gibi bizleri ayrılanlardan eylemesin. Allah bizi müminlerle beraber kılsın. Allah Azze ve Celle kafirleri kahruğu perişan eylesin. Evet kardeşler. Haftada bir olması hasebiyle Fırkayı Naciye'yi şöyle tekrar bir hatırlayalım. Kimdi bunlar? Fırkayı Naciye dediğimizde ilk derste de anlattığımız gibi kurtulan fırka umduğuna kavuşan cehennem azabından uzaklaşan fırka demek. Evet. Allah bizi bunlardan eylesin. Neslimizi de bunlardan eylesin. Bu kavram olarak Ele aldığımızda Kur'an ve sünnetin hükümlerini kabul eden, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabenin yolunu izleyen kimseler hakkında kullanılmış. Böyle olunca da herkes ben fırkayı nacıyayım demiş. Öyle değil mi? Var mı? Bundan öte birini kendini gösteren yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yahudiler, 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya, benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan biri kurtulacak, diğerleri helak olacak diyor. Diyorlar ki sahabeler Ey Allah'ın Resulü bu kurtulan hangi fırka, Kim bunlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaattır. Onlar cemaattır. Benim ve ashabım yolu üzerine olan cemaattır. Onlar kurtulacak diyor. Rabbim bizleri bu yoldan ayırmasın. Evet kardeşlerim. Sohbetin başında da dediğim gibi İslam ümmeti de demek ki çeşitli sebeplerden dolayı tıpkı daha önceki kitap ehlinde olduğu gibi birçok fırkaya ayrılacak. Ve ayrılmıştı. Bunların bir tanesi hariç hepsi tehlikede. İşte Allah Resulü Ali Senaet ve Selam bu şekilde buyurması bizim için çok önemli bir uyarı. Bu derslere onun için başladım. Ve İslam ümmetine ne diyor? Siz böyle yapmayın. İşte bu manada bize önemli bir ihtar kardeşlerim. Ve tefrikanın dinde fırka fırka olmanın hep tehlikelerine haber veriyor. Bizim en büyük müşkülatımız her meseleye aklımızla, aklımıza da bulaştırdığımız hep hislerimizle. Ama korkuyla, ama merhametle, ama muhabbetle, ama başka bir şeyle hiç İslam dininin vahiy dini olduğu aklımızın kenarına gelmiyor. Bütün müşkülatlar buradan başlıyor. Ve çıkan fırkalara bakın. Ayrılan fırkayı dalyelere bakın. Ayrıldıkları noktalara bakın. Yemin olun hep burada. E Allah'ın Azze ve Celle'nin insanlar için seçip gönderdiği din ortada değil mi? Din tamamlanmamış mı? Eksik bir şey mi var? gafil bırakılan bir nokta mı kalmış onu anlamanın onu yaşamanın yolu şekli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaktır kardeşlerim o sahabenin yoluna aşma, yol İslam'a inanmanın yani neticede Müslüman olmanın İslam'ı korumanın yani Müslümanlığı korumanın, Müslüman sayılmanın bir mantığı, bir şekli, şartları var. Çünkü İslam bir ırkın veya bir bölgenin geleneği adeti değil ki. Hani yaşadığımız toplumda şuraya gidin, buraya gidin diyorlar ya bize. <gülüyor> Öyle değil işte bu. İslam bölge dini değil, ırk dini değil. O Allah'ın dini. Kim ona inanırsa işte o Müslüman. Evet. Allah bizi bununla şerefli kılsın ve Müslüman olarak ölmeyi bizlere nasip etsin. Ki öyle diyor ayetinde zaten. Müslüman olarak ölün diyor. Evet. Müslüman olan kimse de ne yaparmış? İşte o dinin ilkelerini benimsel, yasaklarına uyar emirlerini yerine getirir. Hayatının her anında her işinde kendisiyle ve toplumla ilgili her meselede işte o o dindeki görüş, emir nehi, neyse ona bakar. Bütün bir hayatını İslam'a teslim eder. İşte İslam'a teslim olmanın anlamı da budur kardeşlerim. Evet. İslam'a Allah'ın istediği ve onun Resul'ünün gösterdiği gibi teslim olup Onun hayatlarını, onun hayatlarına uygulayanlar işte adları ne olursa olsun ne dedik? işte ona fırkayı naciye ederim. Yani Ayşe'ymiş, Fatma'ymış, Hüseyin'miş, Yaşar'mış. Ne olursa olsun işte dinimiz bu fırkayı naciye ediyor. Hadiste Fırkay naciyenin aynı zamanda cemaat olduğu geliyor. Bilindiği gibi cemaat toplanan aynı ideal ve inanç etrafında bir araya gelen şuurlu topluluktur. Cemaat bir anlamda ne yaptığını, niçin bir araya geldiğini bilen önünde kendileri tarafından liyakatla gelmiş önderleri bulunan ümmet topluluğu. Kur'an ve sünnetin çizdiği çizgide birlik oluşturan Müslümanlar bu anlamda bir cemaattir. Bu cemaat hem Kur'an ehlidir hem sünnet ehlidir. Çünkü onlar Kur'an'a ve sünnete uyan müminlerdir. Evet güzel kardeşlerim. Allah hepimize merhamet etsin. Bu mukaddimeyle biz derslerimize başladık. Fırkay-ı ve Fırkay-ı Neye inanıp neye inanmadığını, ne onu bağlayıp ne bağlamadığını anlatarak devam ettik. İnşallah bugün Fırkayı Naciye'nin kitap ve sünnetin dışında kimseye bağlanmaz ilkesiyle devam edeceğiz. Evet kardeşlerim, Fırkayı Naciye Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabı ve hevasından konuşmayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın Sünnetine sarılmaktan başka insanlara ve görüşlerine tasiplan körü körüne bağlanmaz. Çünkü her kişi ilmi seviyesi ve derecesi ne kadar yüksek olursa olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın şu hadisinde buyurduğu gibi hata yapabilmektedir. Her Adem oğlu hatadadır. Hata yapanların hayırlısı tevbe edenlerdir diyor. Allah hepimize merhamet etsin. Demek ki ilim ehli bile olsa, dünyanın en zeki insanı da olsa, demek ki masum insan yok kardeşler. Öyleyse hata yapması mümkün olan birisine, körü körüne, haşa Allah'a bağlanır gibi, Resul'a bağlanır gibi bağlandığın zaman, işte ayağının o noktada kaydığı aşikardır. Fırkayı Naciye kitap ve sünnetin dışında hiç kimseye, hiç kimseye bağlanmaz. Taassuplarına, körü körüne itaat etmez. Bu ümmetin büyükleri, alimleri şu hususta ittifak etmiştir kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden başkasının sözü hem kabul edilebilir hem de red edilebilir. Hata işlemekten masum olan ve selam dışında herkesin sözü alınabilir de terk de edilebilir. Yani birileri çıkıp da ya onu söylüyorum falan şöyle büyük alim şöyle büyük e, artık şeyhul İslam sen bunu nasıl reddedersin deme hakkına sahip değildir. Evet. Fırkayı Naciye'nin bidatlara karşı tutumu da şöyledir kardeşlerim. Fırkayı Naciye dinin tamamlandığına mükemmel olduğuna inanır. Çünkü Allah Azze ve Celle bugün size dini ikmal ettim. Üzerinizdeki nimeti tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim diyor. Mahide 3'te. Bu Allah azze ve celle'nin biz Muhammed ümmetine lütfettiği en büyük nimettir kardeşlerim. Allah Subhanahu ve taala'nın bu ümmetin dinini mükemmel kıldığını söylüyor. Bundan büyük bir müjde olur mu kardeşlerim? Artık ne başka bir dine ne de peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir peygambere ihtiyaç duyulmayacak. Zaten bunun için Allah subhanahu ve teala peygamberini peygamberlerin sonu kılmış. İnsanlara ve cinlere göndermiş. O sallallahu aleyhi ve sellemin helal kıldığından başka bir helal yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellemin haram kıldığından başka haram yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellemin belirleyip teşri kıldığından başka din yoktur. O sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği her şey haktır. Hiçbir yalan ve aykırılık içinde yoktur. İman edenlerin dini kemale erdiğine göre üzerlerindeki nimet de tamama ermiştir. Bunun için Allah subhanahu ve teala bugün size dininizi ikmal ettim üzerinizdeki nimeti tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim buyurmaktadır. Yani kendiniz için siz de İslam'ı seçin. Zira Allah subhanahu ve teala'nın beğenip hoşlandığı din bu. Din tamamlanmış. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem'in bizlere her şeyi bildirmiş. Gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bırakmış kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam ile onun ashabından düşünce ve talimlerine sünnete muhalif olarak sonradan ortaya çıkan her anlayış bidattır. Dinde sonradan icat edilen ve şerimiş gibi görünen bir yol vardır ki Allah Subhanahu ve Teala'ya çok ibadet kast olunur ve şerim yoldan kast edilen şeyler Onunla gerçekleştirmek istenir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim şu bizim işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o merduptur diyor. Kabul edilmez diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sohbetine başlarken her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir buyurmuştur. Evet. Allah tevbe ile bidat sahibi arasına engel koymuş. Bidatçı bidatını terk edene kadar onun tevbesini kabul etmiyor. Sünnetle yetinmek bidatlarla amel etmekten daha güzeldir kardeşlerim. Hatta alimlerimiz demiştir ki bidat iblise günahtan daha sevimlidir. Çünkü günahtan tövbe edilir ama... Bidattan tövbe edilmez demiştir. Yine alimlerimiz malumdur ki günahkar olanın zararı sadece kendisine Bidatçı'nın zararı ise bütün ümmetedir. Bidatçı'nın belası dinin esasında akide de günahkar olanınki ise şehvetindedir buyurmuştur. Rabbim hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Her bidattan sakınmamız gerekiyor. Lakin bidattan sakınmak için önce dinimizi de bilmek gerekiyor. Eğer dinimizin esaslarını, ana kaidelerini bunları bilmezsek muhakkak birileri bize bunu ne yapacak, öğretecek. Doğru diye bunu bizlere önümüze sunacak. Bizler doğruyla karşılaştığımızda bu sefer şaşıracak hale gelen insanlar haline düştük. Her tarafımız öyle bir bidat ağılan sarılmış ki sünnete uyduğunda kendi evinde bile dışlanır hale geliyor bir Müslüman. Toplumunda, aşiretinde, yaşadığı yerde. Bu bizim dinimizi öğrenmediğimiz, hayatımıza geçirmediğimiz, korktuğumuzdan kaynaklanıyor. Siz bir kafirin, bir bidatçının ya da yoldan çıkmış birisinin akidesini anlatmaktan korktuğunu, çekindiğini gördünüz mü? Hem de her yerde, çarşı çarşı, pazar pazar haykırıyorlar. Ama nedense doğruyu anlatan, saf akideyi anlatan, amel eden bir insanın anlattığına rastlanmıyor. Çok garip değil mi kardeşler? Allah bize merhamet etsin. İşte bu yüzden biz ne olduğumuzu anlatamayınca onlar bize istedikleri isimleri koyuyorlar. İstedikleri gibi evirip, çevirip iftira atabiliyorlar. Bidatçı Allah subhanahu ve Taala'nın doğru yolu üzerinde bekleyip insanları ondan alıkoyar kardeşler. Bidatçı Allah subhanahu ve teala'nın Rab'lık sıfatlarına ve kemaline her zaman neke getirir. Bidatçı, insanların ahirete giden yollarını tamamen keser. Allah bizlere merhamet etsin. Allah bizlere ilim versin. Salih amel nasip etsin. Alimlerimiz Geçmişteki inanan kardeşlerimiz Kur'an ve sünnete muhalefet eden bidat ve ayrılık ehlini hep heva ehli diye isimlendirmişlerdir. Çünkü onlar Allah subhanahu ve teala'dan bir rehberlik olmaksızın sadece canları istediğini kabul etmiş istemediğini reddetmişlerdir. O yüzden bidat aynı zamanda Sünnet katilidir kardeşlerim. İmam Darimi 99 nolur rivayetinden aktediyor. Hangi topluluk gidiyor bir bidat ihtisas ederse Allah o sünneti artık o topluma kıyamete kadar geri çevirmez diyor. Umumen yani inanan insanlar olur, hayatına geçirir ama cezayı görüyor musunuz umumen o sünnet tekrar o topluluğa gel. Bir namazımıza bakın. Bir orucumuza bakın. Bir haç şeklimize bakın. Bir inceleyin. Bir kitap sünnete bakın. Bir de toplumun yaptığına bakın. Şaşıp kalırsınız. Evet. Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Yine fırkayı naciyenin özelliklerinden bir tanesi, en bariz özellikleri. Akide'de, ibadette. Ahlak ve davranışlarda, başkalarıyla muamelelerinde Allah ve Sünneti ve Sunanın yoluna harfiyen sarılır. Fırkayi Naciyenin bu dört noktada çok belirgin, açık ve net karakteristik özellikleri mevcuttur. Akide meselesinde Allah'ın kitabına, Resulullah'ın Sünnetine dayanarak. Yani rububiyet, luhiyet ve isim sıfatla Allah subhanahu ve teâlâ'yı birlemenin ehemmiyetini sürekli vurguladıklarını görürsünüz. İsim ve sıfatları da asla aklını çalıştırmaz. Kur'an ve sünnette ne gelmişse olduğu gibi kabul eder, olduğu gibi inanır. Kesinlikle, harfiyen sapmaz ki bütün fırkayı Dalle'nin ilk ayrıldığı noktalardan birisi bu kardeşlerim. İbadet konusunda fırkayı naciyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın ibadet olarak yaptığı ne varsa, tam bir bağlılıkla olduğu gibi tatbik eder. Onun dışında hiçbir şey uymaz. Onlar Allah'ın dininde bidat çıkarmaz. Bilakis Allah'a ve peygamberine sonsuz saygı duymaktadır. Bu sebepten onlar Allah'ın ve peygamberin koyduğu hudutları çiğneyip Allah'ın emretmediği herhangi yeni ihdas edilen bir ibadet şeklini ortaya çıkarmazlar. Allah bizi de onlardan kız. Bakın bu noktada gelen bir rivayet var. Belki hepiniz hatırlarsınız. Okumuşsunuzdur. İslam diyor bir kor olacak, bir ateş olacak diyor. Öyle bir zaman gelecek ki İslam bir kor, bir ateş olacak. Onu avucunda tutana ne mutlu diyor. Ne zaman olacak? Öyle bir zaman olacak ki kişi diyor sünnete sarılıp bidatı Reddettiğinde, ha, dinden bir şey reddetti diye o günün insanları saldıracak. Müslümanlar ha, gavurlardan bahsetmiyor. İnandım diyen insanlar, sünnete sarılan bir insana ha, dinden bir şey reddetti diye diyor. İşte o gün onların saldırılarına, eziyetlerine her kim sabrederse, sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Neden Fırkaynace anlattığımı şimdi anladınız mı kardeşler? Ne kadar büyük bir sevabı var diyeyim. Sahabe taaccüp edip soruyor. Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın eseri. O gün kendi aralarındaki 50 tanesinin ecri kadar mı ecir? Hayırtır, Hayır. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, Talha'nın yani Allah hepsinden razı olsun ashabını gösteriyor. Sizden diyor. 50 tanesinin ecri kadar ecir vardır diyor. Kardeşlerim eğer ecir bu kadar büyükse bela da bu kadar büyük. Bakın ne hallere gelmişiz, gelecekmişiz ve gelinecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmeti uyarıyor. Bakın tavırlar. Ve sabırlı olmaya davet ediyor bizi. Hislerle hareket etmeye değil. aklımıza her eseni yapmaya değil. İslam dini bir yerde sabır dini, sabrı tavsiye etme dini, salih amel etme dini. İslam dini bir yerde devlet dini değil. Tevhid dinidir. Eğer sen iman eder, salih amel işlersen, tek başına bile kalsan sana din, cemaat diyor. O bir ümmet diyor. Ve bunlar çoğalırsa devlet de Allah'ın bir nasibidir. O gelir, o güç gelir. Ama o gücü önce sen kendi nefsinde bir, ne yapacaksın? Yaşamaya, yaşatmaya çalışacaksın. Evet. Tutum ve davranışlarda diğerlerinden güzel ahlakıyla farklı olduklarını bulursun. Çünkü sürekli Müslümanların iyiliklerini aretli olmalarını ve daha nice erdemli meziyetlere sahiplenmelerini isterler. Fırkayı Naciye muamelede açık ve dürüst bir biçimde olduklarını görürsün. Hep merttir bu insanlar asla Fırkay Naciye'de bir münafık, kaypak, iki yüzlü göremezsin. çıkar arkadaşlığı göremezsin. iyilik yaptığında birinden minnet beklediğini göremezsin. yaptığı her şey Allah içindir. Ayşe annemize iftira atıldığında iftira atana iaşe veren kimdi? Ayşe annemizin babası değil mi? Ebu Bekir ne diyor? Bir daha vermeyeceğim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen ona niye veriyordun? Allah için. Öyleyse devam et diyor. İşte fırkayı Naciye'nin ahlakı budur. Bunun dışına çıkmaz kardeşler. Evet. Sesim net mi? Benim telefon bir kapandı, bir açıldı böyle. Gidiyor gözüküyor ama Allah razı olsun fırkay Naciye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi alışveriş yapanlar birbirinden ayrılıncaya kadar muayyerdir eğer doğru söyler ve her şeyi beyan ederlerse bu alışverişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır gerçeği gizlerler ve yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi kalmaz buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah bizlere merhamet etsin. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Demek ki bu özellikler çok önemli. Şayet bir kişide bu özelliklerin herhangi birisi yoksa, Tabii bu aynı zamanda kurtulan fırkadan olmadığı anlamına gelmez. Çünkü herkes için işlediğinin karşılığı olarak değişik dereceler vardır. Ama mesela ihlatsızlık gibi tevhidi ilgilendiren meselelerde müşkülatı olan bir kişiye ne olabilir? En basit ne olur? Fırkayı Naciye dışına çok rahat çıkabilir kardeşler. Aynı şey bidat içinde söz konusu. Eğer sünnetten bir insanın haberi yoksa, düzelteyim bir Müslümanın sünnetten haberi yoksa ne olur? Bu kişi çok rahatlıkla bir bidata düşebilir değil mi? Ve bir bidat da çıkarabilir. Ve aynı zamanda fırkayı naciye yani kurtuluş fırkasından çok rahatlıkla ayrılabilir. Allah bizlere korusun. Demek ki ihlaslı olacağız. Demek ki okuyacağız, bilgili olacağız. İlim öğrenmek farzdır kardeşler. Bir araya gelmemiz sadece Allah için olacak. Bakın bir gün inşallah onu da isteyelim. Bir de mescidi dirar var biliyorsunuz değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şanını kırma, müminleri bölme, hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın canına kast etmek için ne yaptılar? Bir mescid inşa ettiler. Cibril geldi, haber verdi. Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? O mescidi yıktı, yerini çöplük yaptı. Böyle insanlar da var Kendileri bir davet yapmazlar ama yapılan bir daveti baltalayıp, yok edip hatta davetçiyi öldürmeye kadar kast edip rahatlamaya çalışan iblisin uşakları da vardır. İşte bunların hepsi ihlassızlıktan, samimiyetsizlikten ve bilgisizlikten, enaniyete düşmekten ve aynı düşüncedeki insanların bir araya gelmesinden kaynaklanıyor kendilerini nerede görürlerse görsünler. Burada özellikle hassasiyetten üzerinde durmak istiyorum. Çünkü Müslüman devamlı Kur'an okuyan insandır. Hemen Kur'an'da Fatiha'dan sonra hangi sure başlar? Bakara Suresi. Bakara Suresi ne anlatır girişte? Hemen 5 ayette müminleri, 2 ayette kafirleri sonra hep münafıkları da münafıkları. Kimmiş bunlar? Allah'ı da müminleri de aldatan insanlar. Müminlerin yanına geldiğinde biz de sizin gibiyiz, sizin gibi inananlarız diyenler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında bu beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz diyenler? Evet kardeşler bunlar hep ihlatsızlık, sammiyetsizlikten kaynaklanan bir neticedir sünneti öğrenmemekten kaynaklanan bir neticedir. Hislerinizden, aklınıza estiği gibi hareket etmenizden kaynaklanan, ibadetsizlikten kaynaklanan, zevkten, sefadan, eğlenmeden, laklaktan, Allah için ilim etmekten değil, dedikodu, gıybet ve nemmamdan hoşlanan insanların bir araya gelmesidir. Buralar, Nifak meclisleridir. Bir yerde fırkayı dalledir. Bir yerde de mescidi tırardır. İşte fırkayı nacinin bunlarla bir araya gelmesi, beraber olması mümkün değil. Ama bunlar kene gibi, yani affedersiniz davar varsa kene de vardır. Kene gibi gelir sana yapışır, kanını emer, seninle güçlenir, seninle beslenir. Sen yoksan onlar yoktur zaten. Demek ki ihlatsızlık insanı ta nerelere kadar getiriyormuş değil mi? Bu da insanı fırkayı nacinin dışına çok rahatlıkla çıkarabilir. Evet kardeşlerim, ahlaki ve başkalarıyla muamele konusundaki eksiklik bir kişiyi kurtulan fırkadan çıkarmaz ama bu kişinin derecesini, itibarını, saygınlığını ne yapar? götürür Allah bizleri Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin tutum ve davranış meselelerini daha detaylı ince, incelemeye mecburuz kardeşler tutum ve davranışlarda en önemli faktörlerden birisi birliktir ve bu da hakta bir araya gelmektir ya dört tane Müslüman'ı hakta bir araya getiremiyorsun arkadaş. Dün de sohbette dediğim gibi bir şeye hava basıyorlar bir deriye. ozu derisi, camız derisi, manda derisi artık neyse atıyorlar ortaya. O koşturuyor, bu koşturuyor. O vuruyor, o vuruyor. Milyonlar izliyor. Paralar veriyorlar. Neler yapıyorlar? Ya bir içi boş hava ya. Dört tane Müslüman'ı hakta bir araya getiremiyorsunuz. Allah bizlere merhamet etsin. Nerelere gelmişiz. Sonra diyorlar ki şurada şu oluyor, burada bu. Ya senin ne yaptığın bilirsin. Senin evin yanıyor, yanıyor. Sen kendine gelmemişsin ki oradakini duyasın. Sağırsın, körsün. Kurşun atsan kalbine geçmiyor. Nasır bağlanmış, Nasıl, nasıl? Allah subhanahu ve teala bizi bir ayetinde teşvik ediyor bakın. Dini dosdoğru tutun. Onda ayrılığa düşmeyin. Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı diyor şura 13'te. Allah subhanahu ve teala bize dinlerinde bölük pörçük olanlarla Allah Resulü ve Vesselam'ın bir alakası olmadığını beyan ediyor. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki şu dinlerini parça parça edenler ve kendilerini grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra o yapmakta olduklarını, kendilerine haber verecektir diyor. Enam 159'da. Allah bizlere merhamet etsin. Allah'ın bizi de, neslimizi de fırkayı naciyeden ayırma. Evet. Birlik ve beraberlik, kurtuluş fırkasının ki bir ismi de, hepinizin malumu, ehli Sünnet ve Cemaat. En bariz, karesti karakteristik özelliklerindendir. Evet kardeşlerim, sünnete tabi olduğunu iddia eden Müslümanlar, bir bütün ümmet olmalı, farklı görüşlerin olabileceği bazı meselelerde gruplara parçalanmamalı, kavga ve münakaşa yapmamalı, karşılıklı buğuz etmemelidir. Burada her fırkanın ayrı ayrı isimlerini zikretmeye gerek yok. Neyi kastettiğimizi Arif olan anlayacaktır. Şüphesiz düşmanlıklarını açık açık sergileyen ve görünüşte İslam'a ve Müslümanlara dostluk gösteren İslam düşmanları her zaman Müslümanların parçalanmasını istemektedir. Biz kurtulan fırkanın bir alameti olarak, karakter özelliği olarak vasıflanmalıyız. Yani Allah'ın bir olun dediği şekilde, Allah'ın eli cemaat üzerinedir dediği şekilde bir olmak zorundayız. Yani tevhitte birleşmek zorunda. Bunun da yolu kim tevhidi anlarsa demek ki tevhidinde ihlaslı olursa ne olurmuş kardeşler? Kime dost, kime düşman olacağını işte o zaman ne yapar? Anlar. Çünkü la ilahe illallahın olmazsa olmazından birisi neymiş? Allah için dostluk, Allah için düşmanlık. Bu maddelerin hepsine Fırkay-ı Naciye'nin ana maddeleri bitince döneceğim arkadaşlar. Fırkay-ı Naciye'ye bir özelliği de nedir? Ümmetin kabul ettiği hidayet meşaleleri olan imamları her zaman sever ve saygı duyar. Asla bir edepsizlik yapmaz. Onlar hakkında saygısız konuşmalar, sözler ne yapmaz? Söylemez. Çünkü alimlerimiz bu ümmetin neyidir kardeşler? Hidayet meşaleleridir. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasa biz yolumuzu bulamayız. Allah Azze ve Celle bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun diyor. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. Asıl sıkıntımız bizlerin onları masum duruma çıkararak her dediği doğru şekilde algıladığının sıkıntı burada başlıyor. Onlarda değil, insanlarda sıkıntı başlıyor. fırka ı Naciye, tüm ümmet tarafından kabul edilmiş imamları sevmekte ve onların hepsine saygı duymaktadır. Lakin onların Kur'an'a ve sahih sünnete ters düşen iştiyatlarına taassupla uymamakta ancak sahih delile göre hareket etmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi hakim iştahat eder. İsabet ederse iki icir. Hata ederse bir tür. Biz böyle bakarız. Alimler hiçbir alim ama hiçbir zaman kendilerine ümmetin körü körüne uymasını istememiş. Aksine, Kur'an ve sahih sünnete uymalarını istemiştir. Bakın Ebu Hanife'ye, Allah kendisine merhamet etsin. Ey Yakup, benim ağzımdan çıkan her şeyi yazma, ben bir beşerim. Bugün bir şey söyler, yarın dönerim. Sen Allah Resulü ve Vesselam'ın sahih sünnetine uy demiştir. İmam Malik, Allah Resulü ve Vesselam'ın kabrini göstermiş. Bir insanın söylediği alınır da bırakılır da. Nakin demiş. Allah Resulü ve Vesselam'ın sözü hariç demiş. Ve sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur demiştir. Onun damadı en has talebesi İmam-ı Şafi ne demiş? Kendisine bir soru soruluyor. Allah'ın kitabında baktım bulamadım. Resulullah'ın sünnetine baktım bulamadım deyip bir iştahat yapıyor. Bir tanesi de ey imam diyor şöyle bir rivayet var tam zıttına. Ne olacak? İmam-ı o kadar kızıyor ki sen beni diyor havrada mı gördün? Kiliseden çıkar kendini gördün diyor. Elbette ki ben bir söz söylesem bu Allah'ın kitabına ters, Resulullah'ın sünnetine ters, Böyleyse ben yaşamımda da ölümümde de bundan rüce ederim diyor. Allah onlardan razı olsun. Onun talebesi Ahmet beni taklit etme. Ebu Hanife'yi Süfyan'ı aksine diyor aldıkları kaynaktan al demişlerdir. Hepsinin böyle çok önemli güzel sözleri olmasına rağmen bugün bu isimler veya da başka isimler hep bir mezhep imamı olarak anılmıyor mu kardeşlerim? Allah hepsinden razı olsun. Onlar hiçbir zaman mezhep, yol ya da ayrılık yoluna gitmemişler. Onlar Allah için çalışmış, hidayet meşaleleridir. Allah onlardan razı olsun. Hiç kimse masum değildir. Hiç kimse hata etmemiş diyemezsin. Biz bunların masumluğunu ya da hatasını sorgulamıyoruz. Onlar Allah için çalışmış insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Kur'an ve sahih sünnete uydukları her şey bizim için geçerlidir. Müslümanlar üzerinde Allah ve Resul'unu sevip onlara bağlandıktan sonra Kur'an'ın ifade ettiği gibi diğer müminleri ve bilhassa alimleri sevmek, onlarla dost olmak, onlarla bağlanmak borcu vardır çünkü alimler için çok faziletli sözler gelmiştir kardeşlerim bu alimler tabi Rabbani alimler peygamberlerin varisleridir Allah Azze ve Celle onları gökteki yıldızlar gibi yaratmıştır karanlık denizlerde karalarda onlarla doğru yol bulunur bütün Müslümanlar bu alimlerin ehliyet ve hidayetlerini ittifakla kabul etmiştir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönderilmeden önce bütün ümmetlerin en kötüleri şerlileri de hep alimleri olmuştur. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Evet maalesef kardeşim evet. Bir toplumun ifsadı iki şekilde olur ya ataları taklit ya da alimleri taklit tehlikeleri var yok değil. Ataları taklit gelen vahye kulak ver, oku. Müşkülatın çoğunu halledersin. Ama alimleri taklit etmeye başladım insan Allah muhafaza kardeşimizin de yazdığı gibi Allah azze ve celle kitabında ne diyor? Onlar hakamlarını, rahiplerini ravlar edindiler. Siz böyle olmayın. Büyük bir tehlikesi var. Bu ilimsizliğin körü körüne taklitin aynı Nuh Aleyhisselam'ın kavminde muhabbetten doğan bir arızanın yani insan birini sevdi mi artık gözü ne yapıyor? Körleşiyor. Artık ona körü körüne taklit başlıyor. Ne dersen ki günümüzdeki en büyük günümüzde değil ta Nuh Aleyhisselam'dan beri maalesef. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Geçmiş ümmetlerin en büyük kötülükleri, şerlileri alimlerdi. Onlar dinin kendileri sahipleri gibi görmüşler ve insanlığı hep helaka götürmüşlerdir. Bundan Müslümanlar müstesnadır kardeşler. Çünkü Müslümanların alimleri hep hayırlıdır. Peygamberlerinin ümmetine bıraktığı halifeleridir. Onun ve vesselamın ölen sünnetini dirilen dirilten kişilerdir evet hakiki alim bunlardır kitaplar gelen vahiy hep Rabbani alimlerle ayakta kalmıştır onlar kitapla kitap onlardan bahsetmiş onlar da kitaptan bilinmelidir ki bütün ümmet tarafından kabul edilen ve kendilerine uyulan imamlardan hiçbirisi Kasten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın küçük veya büyük bir sünnetine aykırı hareket etmemiştir. Çünkü onlar her türlü şüphe ve tereddütten uzak olarak şu noktalarda ittifak etmişlerdir: Bir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde ve peşinde olma, daima ona uymak gerekli. İki, Allah Resulü Vesselam müstesna Herkesin sözü alınır da terk edilirdi. Onunki ise yalnızca alınır. Evet kardeşlerim. Allah hepimize merhamet etsin. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Rabbim bizleri haktan, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve cennet o fırkayı eden bizleri yazsın. Umduğuna kavuşan cehennem azabından uzaklaşan o fırkadan eylesin bizleri Kur'an ve sünne hükümlerini öğrenen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabın yolunu izleyenlerden eylesin kör, nankör, vefasız nemmamcı, gıybetçi olanlardan bizleri eylemesin. Allah bizleri onlardan tamamen ayırsın. Tek başına bile olsa Tevhidi yaşayan, anlatan samimi kullardan eylesin. Amin ya Rabbim. Allah kafirler topluluğunu darmadağın etsin, Müslümanlara yardım etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente, estağfurke ve etubini. Velhamdülillahi Rabbil Alam. Hepinize selamun aleyküm. Rahmetullahi ve bereket